18. konu, Sakif kabilesinin Abdüya bin Amr'ı Hazreti Peygambere göndermeleri ve onun bazı haberler götürmesi Urve'yi öldürdükten birkaç ay sonra Sakif kabilesi aralarında istişare ettiler ve etraflarında bulunan Araplara karşı savaşma güçleri olmadığını anladılar. Çünkü bütün bu Araplar Hazreti Peygamber'e biat edip Müslüman olmuşlardı, sonra içlerinden bir kişiyi Hazreti Peygamber'e gönderme kararı aldılar. Böylece Abdüya Leyl bin Amr'ı, beraberinde anlaşmalılardan iki kişi ve Beni Malik'ten de üç kişi olduğu halde Hazreti Peygamber'e elçi olarak gönderdiler, bu grup Medine yakınlarındaki kanah denilen yerde konakladılar, orada, Hazreti Peygamber'in ashabının binek hayvanlarını otlatma sırası kendisine gelen Mu'ir bin Şube'yi gördüler, Mu'ir de onları görünce koşarak gelişlerini Hazreti Peygamber'e haber vermeye gitti, yolda bu Bekir'le karşılaştı, ona Sakif heyetinin gelişini haber verdi ve er Hazreti Peygamber kavimlerine bazı şartları kabul ettiğini bildiren bir ahitnam yazarsa biat edip İslam'a gireceklerini söyledi. Bunun üzerine Ebubekir Mu'ir, "Yeni olursun, benden önce Hazreti Peygambere bu müjdeyi sen verme. Bunu Hazreti Peygambere ben söylemiş olayım." teklifinde bulununca Mu'ir bunu kabul etti. Hazreti Ebubekir huzura girdi ve Hazreti Peygambere Sakif heyetinin gelişini müjdeledi. Sonra Muir Medine'den çıkarak diğerlerinin yanına gitti ve develeri onlarla beraber Medine'ye getirdi. Yolda onlara Hazreti Peygamber'e nasıl selam vermeleri gerektiğini söylediyse de onlar ancak cahiliyet selamı ile selam vereceklerini söylediler ve bunda da ısrar ettiler. Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde mescidde onlar için bir çadır kuruldu. Halit bin Said bin As onlarla Hazreti Peygamber arasında gidip geliyor, elçilik vazifesi yapıyordu. Kendilerine Hazreti Peygamberden bir yemek getirildiğinde o yemekten halit bin sait yemeden önce yemiyorlardı, zehirlenmekten korkuyorlardı, ahitnameyi de onlar için yine halit bin sait yazıyordu. İleri sürdükleri şartlardan birisi şuydu: "Üç sene tağiyeye yani lata ibadet etmemize izin vereceksin" dediler. Arkasından da üçten ikiye, ikiden de bire düştüler. Sonra, Taife varışımızdan itibaren hiç olmazsa bir ay olsun ibadet edelim, ki kavmimizin aşırılarıyla anlaşıp, onları yola getirebilelim, dediler. Fakat Hazreti Peygamber onlar için herhangi bir zaman vermeyi kabul etmedi ve Ebu Süfyan bin Harbi ile Mu'ir bin Şube'yi onlarla birlikte gönderdi. Bunlar sizinle beraber gitsinler ve latı yıksınlar, dedi. Bunun üzerine onlar Hazreti Peygamber'den namaz kılmaktan ve putları kendi elleriyle kırmaktan affedilmelerini istediler. Hazreti Peygamber de buna cevap olarak, putlarını kendi elleriyle kırmaktan onları affediyorum, namaza gelince, içinde namaz olmayan bir günde hayır yoktur, buyurdular. Bunun üzerine onlar da bu bizim için bir denağıt, zillet olmasına rağmen yine de kılacağız, dediler.